Bir Müslüman kadın Hristiyan bir erkekle evlenmişse dinden çıkmış mı olur demişler. Bu soruya bir temel ilkeye izah ederek başlamamız gerekir. Hem kardeşlerimizin sorusuna cevap olur hem de bu dinden çıkmayla ilgili, ilgili merak edilen konuya cevap olur. Dinin meseleleri üç kısımda ele alınıyor. Birisi usul meseleleri. Birisi furu meseleleri. Birisi de usul, furu. ikisinin tam ortasında. Hem usul hem de furu meseleleri. Evet hocam. İşte usul meseleleri biraz önce de değindik ya tamamıyla kalbe taalluk eden inanç esaslarıdır. Dolayısıyla inanç esasları Kur'an'la veya mütevatir sünnetle sabit olmuş ise bunu inkar eden kişi dinden çıkar. İslam dininin dairesi dışında kalır. Ama usul meselesi Kur'an'la veya Hı -hı. mütevatir sünnetle değil de ahad hadislerle sahih de olsa bunlar. Sahih zaten hepsi. Evet hocam. Sahih hadislerle sabit olmuş ise inkar eden ehli bidat olur ama dinden çıkmaz. Ehli bidat deyince yine hatırlatıyorum. O meselede ehli bidat olmuş olur. Niye? %50'si bir insanın ehli sünnetin içerisindeyse o insan ehli sünnettir. Şaz olarak çıktığı meselelerde dışarıdadır. Ama tamamıyla ehli sünnetin dışındaki bir itikadi mezhebi benimsemişse o zaman zaten o ehli bidattır. E, ehli bidat olmakla beraber zaman zaman da ehl-i sünnetle beraber inançta ne yapabilir? Ortak noktaları olabilir. Bu ayrı bir konudur. İkincisi furu meseleleri. Usul neydi? Kalbe taalluk eden, inanca taalluk eden mesela. İkincisi de furu. Furu neydi? Muamelat konuları. Alışverişimiz, evliliğimiz, hibemiz, vasiyetimiz, işte mirasımız vesaire. Bunlar da bedene taalluk ediyor. Kalple ilgisi yok, bedenle ilgisi var. Bu tür meseleleri, bu tür meseleler tamamiyle bedenle ilgili olduğu için kişi bunları yaptığı vakitte, bunları yaptığında farz olanlar yapıp haramlardan kaçtığı vakitte Allah'ın emrine uymuş, takvayı ne yapmıştır yerine Getirmiş. getirmiştir. Bunların inançla alakası yok. Ama bazı meseleler ki üçüncü mesele ortada olan inanç itibarıyla usul, amel itibarıyla furu. Mesela ne gibi? Namaz kılmak. Namazın kalple alakası var mı? Var. İnanç itibariyle onun farz olduğuna iman edeceksin. Ama farz olduğuna inandığın halde tembellikten, nefsine uyarak kılmazsan ne olursun? Günahkar olursun ama dinden çıkmazsın. Oruç. Farz olduğuna inanacaksın. Ama farz olduğuna inandığın halde nefsine uyduğun, tembellik yaptığın vesaire... Meşru bir mazeret olmadan bozdun. Günahkar olursun. Ama hala Müslümansın. Hac böyle, zekat böyle. Gelelim nikaha. Nikah nedir? Kalp değil, bedenin işi, amel. O zaman nikahın kimlerle yapılacağına iman edecek. Ama Yapmazsan yapmadığı vakitte ne olmuş olur? Günahkar İnandığı olmuş. İnandığı halde o işi yapmadığı için günahkar olmuş olur. İçki. Haram olduğuna inanacak. Ama haram olduğuna inandığı halde nefsine uyarak, şeytana uyarak, arkadaş çevresine uyarak işmişse günahkar olur, dinden çıkmaz. Heh. Şimdi peki bir Müslüman erkeğin, bir Müslüman erkeğin Yahudi ve Hristiyan olan, ehli kitap olan kadınla evleneceğinde ulema ittifak etmiştir. Evet hocam. Evet ulema ittifak etmiştir. Dolayısıyla burada icma olduğu için bunu inkar nedir? Bakın amel icma olduğu için bunu inkar küfürdür. Çünkü icma icma kat'i ise, nassa dayanıyor ise kesinlikle ve kesinlikle delalet itibariyle Kur'an'dan daha kuvvetli olduğu için onun için ulema bazen der ki icma Kur'an'dan kuvvetlidir. Yani ne demek? Delalet itibarıyla hükme delaleti itibarıyla kuvvetlidir. Daha nettir. Ve daha nettir, daha açıktır, inkarı küfürdür. Peki Müslüman kadına gelelim. Müslüman kadının Ehli kitap olan Hristiyan ve Yahudi ile evlenebilir mi? Asla evlenemez. Bunda da icma vardır. Bunda da ne vardır? İcma vardır. Ha. İcma ile ilgili bu konuda ayetler var mı? Var. Var. Mesela bir tanesini okuyalım. ya اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اِنْ جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ <فَمْتَحِنُهُن> Diyor ki Cenab-ı Hak, ey müminler, ey Müslümanlar, Müslüman kadınlar muhacir olarak size gelirse, yani Mekke'den çıkmış, Medine muhacir olarak, Müslüman olarak gelmiş, onları imtihan edin. Sayıyor işte, İmtihanda onların Allah'a iman ettiğini, Peygamberine iman ettiği hususlarında emin olursanız, ne yapın? Hemen, فَلَا تَرْجَعُهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Onları kafirlere iade etmeyin. Geri çevirmeyin kafirlere. Niye? لَا هُنَّ حِلُّ Müslüman kadınlar kâfirlere helal olmaz. Ve lâhum, kâfirler de yehillûne lehûn, Müslüman kadınlara helal olmaz diyor. Hazreti Ömer Efendimiz ve diğer sahabe-i kiramdan, Müslüman bir kadın ancak ve ancak Müslüman erkekle evlenir diye onlarca sahih hadis gelmiştir. Onun için buna evlenemeyeceğine, iman etmekle beraber böyle bir evlilik yapmış ise, bu evlilik batıldır geçersizdir. Dolayısıyla ilişkisi gayrimeşrudur ama yani günahkardır. dinden oluyor. çıkmaz. Ne yapmaz? Dinden çıkmaz. Böyle bir evlilik yapmış olan Müslüman kadının derhal derhal onların mahkemesine giderek onların mahkemesine giderek boşanması gerekir. Zaten dinen nikah yok arada. Nikah batıl olunca ki yani. ellem yekundur. Ancak resmi evlilikleri olduğu için Rusya'daki kardeşimiz onlara selam olsun. Allah kendilerine yardımcı olsun. Amin. Hemen mahkemeye giderek boşanacaklar. Herkes yoluna geçiyor. Ancak boşanmadan önce eşine İslam'ı arz etmesi, Müslüman olması için çalışması, olmayacağı kesin ise de boşanması. O zaman boşanması. İnşallah Müslüman olurlar diyelim.